Onları çekip de hidayete getirmedi. Hidayete gelemediler. O nurani cazibeye karşı şey yaptılar. Şutat, diyor, şutat orada cevap veriyor diyor. Onlar şeytani bir kuvve dafiaya kapılıp o nura karşı arkalarını çevirdiler. Bak şimdi böyle çekiyor. Hz. Ebu Bekir'i çekmiş. Ama bunu bak çekmiyor. Kaktırıyor. Şimdi o tersine döndüğü için. Bak bu tarafa dönse çekecek tersine döndüğü için çekmiyor. Tövbe istifaresi çekecek. Fakat ters baktığı için peygamberimizin çekiciliği bu sefer neye dönüşüyor? İticliğe dönüşüyor. İtiyor artık onu. Var ya ayette diyor, "Fi kulubihim maradun fezaadehu'llahu marada." Onların kalplerinde maraz var. Allah diyor ben onların mar marazlarını arttırırım diyor kadar. Yani buraya da gelmek bir şereftir. Allah'ın bir lütfudur ki Allah bizi buralara getirmiş, gelebiliyoruz. Onu işte anlatıyoruz bazen. Böyle de demirlerden. Bir gün alandan geçiyorum. Her şeyimi çıkarttım. Bu da cüzdan içinde, Ben piyp piyp piyp ödüyorum. Polis diye, abi neyin var senin? <gülüyor> Aklımda geldi. Cüzdandan çıkardım. Ne bu dedi? dedim ben öğretmenim dedim, talebelere ders veriyorum, böyle toplandı şimdi, polisler falan hepsi orada güvenlikçiler. Bak dedim mesela, bazısını böyle camiye çağırıyorsun, gelmiyor ben sonra kılacağım. Yok başım ağrıyor, bacağım ağrıyor, kaçıyor dedim, bazı da var, hemen geliyor dedim, <gülüyor> çekiyor falan. Orada polis bir bayan dedi, hocam dedi, maşallah bu yaşta dedi, <gülüyor> meslek aşkı var, devam edecek. <gülüyor> yani öğretmenlik yapabilirsiniz bu yaşta. <gülüyor> Fırsatı değerlendiriciyse. Ne bu deyince? E maddası desem şu ama orada nedir bu? Orada anlattık. Fırsat, bir sürü insan dinledi. Onun için sınır ve sinir yok. Her yerde malımızı satmaya çalışacağız. Allah'ın şükranı, tanrını açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin as ve salat. <Sessizlik> Bu parça çok kıymetlidir. Birinci madde. Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat. Bir iyilik yaptım, sana acele bir mükafat veriyor. Huzur duyuyorsun, birine bir iyilik yapıyorsun. Bir çocuğa bir şey alıyorsun, bir garibana bir ceket alıyorsun, birine arabana bindirip götürüyorsun, bir huzur duyuyorsun. Bu bir sevaptır. Cana bak muaccel olarak diyor bak. ben, adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat, ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derç etmiştir. Bir gıybet ettin, birinin kalbini kırdım, canın sıkılıyor, üzülüyorsun, keşke yapmasaydım. Birinci sevap olduğu için Allah sana bir lezzet veriyor, tekrar yapasın diye. Onda da bir elem veriyor, acı veriyor, bir daha şöyle yapmayasın diye. Ya. Neyinden? Adaletinden yapıyorum, onu, merhametinden. Tekrar okuyorum. Cenab-ı kemal-i kereminden, ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat, muaccel, acil diyor acele. Ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derk etmiştir. Hasenatın içinde, hasenat, iyilik, sevap, ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler ve seyyiatın içinde, günahların içinde ahiretin azabını, ihsaz edecek, hissettirecek manevi cezalar derc etmiştir. Bir iyilik yapıyorsun, sevap, cennetteki lezzetini burada tattırıyor. Bak diyor, burada bu kadar, orada çok vereceğim. Bir günah işliyorsun, burada rahatsız oluyorsun, pişman oluyorsun, bir elem var. Oradaki cezanın buradaki tattırması oluyor. Tabii ya. Peynirin nasıl diyor, adam kesiyor, bak da ver bir kilo. Hatta iki kilo ver. E, tattırıyor sana ta ki alasın diye. Ya. Mesela müminler mabeyninde, Müslümanlar arasında muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. Güzel bir hasanet. Bak toplanıyoruz burada, birbirimizi seviyoruz, muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, namaz kılıyoruz. Bir insan bir huzur duyuyor. Mesela müminler mabeyninde muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah-ı kalp, kalp rahatlığı derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Demin bir şey oldu da bir kardeşim bir galibana yardım etti de insan dedi bir lezzet duyuyor dedi. Bir iyilik yaptığı zaman Allah bunu veriyor değil mi? Tabii kim verecek başka? Veriyor ki yine yapasın diye. Hayretini kazanamaz kazanasın diye. Mesela müminler maveyninde, Müslümanlar arasında husumet, dargınlık, küslük, adavet, düşmanlık bir seviyedir bir günahdır. O seyyiye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdaniyi âl-i hissettirir. Ben kendim, belki yüz defadan fazla tecrübe etmişim ki, bir mümin kardeşe, adavetin vaktinde bir mümin kardeşe, kızdığım bir zaman ona karşı böyle bir şey duyduğum bir anda o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muacceli bir cezadır, çektiriliyor. Üstad'a kendisine tecrübe ettiriyor Cenab-ı Allah. Bir insan kendisi bir şey tecrübe ederse o daha güzel anlatır değil mi? Yiyen bilir tadını. Derler ya minareden düşen halinden kim anlar? Minareden düşen onlar. Cenab-ı Allah çok şeyleri üstadı böyle yaşattırmış ki daha güzel yazsın diye. Yoksa haşa olmamış bir şey Üstad burada söylemez. Ya ne diyor, tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin baktığında kızabilir insan, birine kızar. O adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyreme muaccel, acele bir cezadır, çektiriliyor. Hem mesela hürmete layık zatlara hürmet. Ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir, hizmet. Bu iyilikte sevabı urebi, ahiretteki sevabı insas eder derecede, hissettirir derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri götürür. Ya kardeşler bakın şimdi burada kaç tane geç kardeşimiz. Toplanmışlar burada hizmet etmeye. Şimdi bu kardeşler ne için uğraşıyorlar? Demek ki hizmetlerine varmış bir hasanedir hizmet, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevabı ı uğreviyi, ahiretinin sevaplarını eder derecede öyle bir zevk ve leset vardır ki hayatını feda etmek derecesinde o hürmeti o merhameti ileri götürür. Tabii bundan daha büyük bir mesele var. Şimdi ustamız diyor ki, insanlarda diyor, gayi halal olmazsa eshan yani zihinler enelere döner. Enel, ben, enelere döner, etrafında gezerler. diyor. Şimdi gayi hayal nedir? Bakın, bir müminin gayi hayalinin bir nur talebesinin. Bütün bu insanlara, bu güzel hakikatları duyuralım. Onlar da Allah'ın razı etsinler. Onlar da buradan imanla gitsinler. Onlar da kendilerini kurtarsınlar. Azaba düşmesinler. Ceza görmesinler. Bir nur talebesi bunları istiyor. Her yerde birer tane dershane açalım. Talebelere bunları duyuralım. Gençlerin kurtuluşuna vesile olalım. Derslerimiz çoğalsın, dershanelerimiz çoğalsın. Bak hayalimiz bizim bu. Başka bir hayalimiz yok, hayalimiz bu. <gülüyor> e diğerinin hayali, böyle bir hayal, böyle bir davası yoksa ne oluyor? O zaman onların zihinleri, enelere dönüyor, etrafında giriyor. İşte bu sene villayı aldım, yüz mahvusu yapıyorum, efendim bu sene helikopteri alacağım, kısa bir taksi aldık, oğlan şunu aldı, damadım bunu aldı şurada yeni bir yer daha yapıyoruz, yeni bir villa daha yapıyoruz, hep kendine çalışıyor farkındaysan. Başka hiçbir maksadı, gaye hedefi yok bu adamın. Ene Ben demek yani. Ya. Ama ötekinin de bir şeyi var, bazıların var gayi hayali mesela, adam Galatasaray şampiyon yapmaya çalışıyor. Bu adamın da gayesi bu, Galatasaray Kulübü'nün başkanı. Bu adam şimdi Avrupa'ya gidiyor maçları seyrediyor. Bakın hangi futbolcu daha güzel. Bunu transfer edelim. Takımımızı alalım. Takımı şampiyon edelim. Bunun da bir gaye hayali var ama ahirette bir işe yaramayacak. Kabirde bir işe yaramayacak. Mahşerde bir işe yaramayacak. Ya. Onda var bir gaye hayali. Öteki de var bir gaye hayali. Komünist adam. Herkesi komünist yapayım diyor. Zındık yapayım diyor. Şu namaz kılan genci nasıl kandırabilirim de, namazı bıraktırayım ona, bizim fikri yapsın diyor, onu da inkara attırayım. Onun da gayesi var. Bir de gayisizler var işte onlar, ene. Hep kendim için, iyi bir gezeyim, yatayım, gezeyim, yatayım, büzeyim, hep kendisini düşün. Bir de var işte böyle, sırf Allah'ın rızasını kazanıp öteki de ötek işte takımı şampiyon edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Onun da gayesi o. Ama en güzel gaye, bizim gaye. En büyük asker bizim asker. Evet, validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla, bir anne çocuğuna nasıl şefkat ediyor, onu açıyor, seviyor. Şefkat vası kazandığı sevk ve mükafat için hayatını, o merhamet yolunda feda eder, dereceye gider. Geçenlerde bir kadın attı kendini, biliyorsun sanırım. Çünkü gördü ki bombayı patlatacak, kendini attı çocuklarını kurtarmak için. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, Bak, tavuk da bir anne ya, yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde muhakkata bir misaldir. Demek ki tavuk biletse talıyor yavrusunu kurtarmaktan. Demek merhamet ve hürmette merhamet ve hürmette ya muaccel bir mükafat var. Muaccel yani acele. Acil diyor, acil servis, acele. Âli himmet ve Ali cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vasiyet alıyorlar. Hem mesela Hırs ve israpta, öyle bir ceza var ki, şehvalı, meraklı, manevi, kalbi bir ceza insanı sersem eder, hırs. Doymuyor adam, ne verirsem doyulur, öyle adam hırslı. Adam bana bir gün öyle dedi bir şey. dedi yaratılışta adaletsizlik var, neden dedim, Ak dedi ben sürülüyorum. Sakıp Sabancı, Vehbi Koç yaşıyor, Rahmi Koç yaşıyor. Seneden önce fuarda oldu bu. Kardeş neden yalan söylüyorsun? Bak dedim, sürünmüyorsun. Ayakların var. Fuara da gelmişsin. Yalan söyleme. Yılan olsan neyse, hakkın var diyeceksin, yerden sürünürüm. Yılan söylemez de. Ama dedi, ben niye bir Sakıp Sabancı olmadım? Kardeşim herkes sakıp sabancı olamaz. Öyle fazla olmaz bu işler. Hem dedim sakıp sabancı çok zengin adam. Yarın ahirette hesabı uzun sürer. Sen garibansın sındık Neden geç cennete derler. Adamı cennete gönderiyoruz gene kabul etmiyor. <gülüyor> çok bekliyorlar burada. Dedi, yok dedi ben de bir sakıp sabancı olmalıydım. Ben de şöyle olmalıydım. Ya ama dedim sen şimdi. Sakıpsa bence olmadığını üzülme eşek olmadığına şükredin. Eşek de, de olabilirdin. Bak eşek var orada bağırıyor, anırıyor. Niye ben insan olmadım değil mi? Diyor ki, gariban demiyorum. Ya sen eşek olurdun. İnsan olmak için okula mı gittin? Tahsil mi yaptın? Para mı yatırdın? Bak Allah seni insan yaratmış, eşek de yapabilirdi. Fare de yapabilirdi, yılan da yapabilirdi. Niye sen buna şükretmiyorsun? Niye haline şükretmiyorsun? Hırslanıyorsun. Ya bak hırs sanıyor, işte. Ne diyorum ben? Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, mani ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta, haset ve kıskançlıkta, öyle muaccel bir ceza var ki, muaccel, acele bir ceza var ki, haset, haset edeni yakar. ''Kardeşim ev almış, buna nereden bu parayı?'' ''Ayrıca bir şey yoktu adamın. <gülüyor> Düne kadar kiradaydı. İki tane ev birden almış.'' ''Vay be, nasıl alır? Ulan biz alamıyoruz. Nereden bu parayı?'' ''Yanıyorum bak.'' ''Hayır bir sen sevinsem. Ya ne güzel kardeşimiz. Senelerden iki ki da kirada geziyordun. Allah razı olsun.'' ''Bir ev sahibi olmuş.'' Desem. ''Sevineceğim, mutlu olacağım ama haset beni orada mutlu etmiyor.'' Bir de ne yaptırıyor bana? Ceza çektiriyor. Ne bela değil mi? Haset ya, <gülüyor> Öyle bir muaccel ceza var ki, haset, haset edeni yakar. Yakıyor ya. Hem tevekkül ve kanaatta, öyle bir mükafat var ki, tevekkül, Allah mereketmez. O lezzetli muaccel sevap, fakir ve hacatın belasını, ve elemini izah eder. Kanaat ediyor ya adam. Allah bereket versin. Kaç paralı ya? Alıyoruz abi, sekiz lira. Allah bin bereket felsin. Harcayamıyorum paraları ya. Borç para verebilirim ya. Bitmiyor paralar. Neden? Peygamberim dedi, el kanaatü kenzün layefna. yefnâ. Kanaat diyor, bitmez bir hazinedir. Ya! Hem mesela gurur ve kibirde öyle ağır bir yük var ki kulun adı kulu. Mağrur adam, herkeste hürmet ister. Ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden karşıdaki de onu şey yapıyor, istiskal yani ağır yüz, sıkletten geliyor, yaraşına bak diye girmiştim. Ben bazı insanların köyü gibi derse giriyor, birisi getirmiş, adam şey böyle duruyor. Şimdi yer yok, şey, koltuklarda böyle duruyor, pek birisi kalsın da. <gülüyor> Kardeşe diyorum gel benimle efendim. Ulan bir sürü adam yerde oturuyor, oturmuyor gene o. Anlatmakkı. Çok kötü ya. Gurur, kendini beğenmek çok kötü bir şey. Sen kendini beğenirsen Başka kimsesini beğenmez. Neden? Zaten kendini beğenmiyor. Başkasına beğenmek için şey bırakmıyorsun. Hani oturmuş adam kendi yiyor. Kimseye buyur demiyor. Ya adam kendi yiyor işte buyur dediğine bir şey. Onun için bir insan kendini beğenirse onu başkası beğenmiyor. Neden? Zaten kendi beğeniyor adamı. Kalmıyor beğenecek bir şey. Ya bize yaşama formülü veriyor. Hayatta rahat etme metodu öğretiyor. Ya. Hem mesela gurur ve kibirde öyle ağır bir yük var ki mağrur adam herkesten hürmet ister. Ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daima azap çeker. Azap da çeker. Lan bittik ya. Bitmek bir daha rıyım Evet hürmet verilir, istenilmez. Hürmet verilir, istenilmez. Yani sana hürmet ederlerse ederler. Ama sen bana hürmet edin dedin mi o zaman olmuyor. Hem mesela tevazuuda ...ve terk-i enaniyette... ...öyle rezzetli bir mükafat var ki... ...ağır bir yükten ...ve kendini soğuk beğendirmekten... kurtar var. ...hemen geri şöyle... Mehmet Bey şöyle... ...ya burası mı? Hem mesela su-i ...ve su-i tevilde... ...bu dünyada muaccel bir ceza var... ...men dakka dukka... ...kaidesiyle... Su izan eden su izanla maruz olur. Su ilk ösk Arapça suyi kötü demek. Su istimal etti diyor su kötü kötüye kullandı falan. Su izan. Mesela burada bir kardeşimi görüyorsun. Gelmiş dersen, namaz namazda kılıyor. İki gün sonra görün adamı bir birhanenin kapısında duruyor. Vay be. Adam namaza da giriyor. Demek yer yok galiba, bekliyor yer. Boşar seninle içine <gülüyor> Halbuki sen hüsnü zan edeceksin. Birisi herhalde bir arkadaşını meyaneden alacak, derse getirecek. Onu da kurtarmaya çalışacak. Bu hüsnü zan. Böyle düşüneceğiz. Adam şişeyi sanmış evine gidiyor. Seni gidiyor, çekiyor kapıyı. <gülüyor> ya süt olabilir, sirke olabilir, yağ olabilir, kola olabilir. Bir sürü imkanlar, ihtimaller var. Adam diyor, Adam kağıda sarmış, bu kağıdı yırtıyor, tamam mı? Kıymettir bu işte. Mesela bir adam oruç tutmuyor ama tutuyor gibi görünüyor. Sen birine desen ki hocam bu var ya seninki, öyle görünüyor ama tutmaz bu orucu da dediğim kıymet oluyor. Çünkü o gizliyor, sen ne yapıyorsun açıklıyorsun. Halbuki Allah settar uyup ne demek settar örten? Uyup demek? Ayıpları örtüyor Allah. Allah ayıpları örtüyor sen ayıbını açıyorsun adam Gıybet oluyor. Ama adam kendisi sigarayı tüktürmüş Ramazan'da gidiyor. Bu adam oruç tutmuyor. Niye bilirsin? Kendi diyor. Ben oruç tutmuyorum diyor Buna fasık-ı mütecahir deniyor. Günahları açık açık işliyor. Hiç sıkılmıyor. Bunun gıybeti yapılabilir. Taide bu. Fasık-ı mütecahir. Ya... Su izan eden su izanla maruz olur. Sen de bir gün o meydanında dursun. Birisini götüreyim dersi diyor adam görürse vay kurtar <gülüyor> nasıl? Koskoca adam yetmiş yaşında millete ders yapıyor. Orada <gülüyor> bir anede bir an içinde diyor vay be çantacıya bak. Ne <gülüyor> olur yani. Ben dakka, duka, dak demek. ...çalma kapıyı... ...çalarlar kapını... ...dak... öbürde de duk... ...o biraz daha fazla... ...rüzkan erken... ...erken fırtına biçer... ...mümin kardeşinin harekatını... ...su-i tevil edenlerin... ...yanlış yorumlayanların... ...harekatı yakın bir zamanda... ...su-i tevil'e uğrar... ...cezasını çeker... ...ve hakesa bunun gibi... ...bütün ahlak hasene ve seyyiye bu mikyasa göre ölçülmeli. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan yani bu kitaplardan, bu zamanda tezahür eden, manevi icazı ı Kur'an'ı zevk eden zatlar, bu kitaplardan ders alan kişiler, bu manevi ezbaha hissederler, suyu ahlaka müptela olmayacaklar inşallah kötü ahlaka düşmeyecekler inşallah diyor. Çünkü biz burada güzel dersler alıyoruz inşallah.